İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Benden de iyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? Ne yaptın o işi? İyiyim. Hangi işi? Şey, para para. Ha, yok bulamadım. Hala arıyorum. Şuradaki saniye unutmuş, huzur bulmuştum. Yine hatırlattın ha. Aman boş ver. Para dedin, nedir ki? Lidyalıların göçmeden önce attıkları en büyük kazık. Ya ya zavallıların bol bol yedikleri bir dolayı kemikleri sızlıyordur mezarda. Öyle aslında insanın elinin kiri de. Kiri ama nedense hep kendi elimiz kirlensin istiyoruz. He doğru diyorsun. Yani burada kirlenmek güzeldir lafı iyi oturur. Oturur valla. Bakma sevmiyoruz parayı ama insanın sinirlerini de yatıştırıyor valla. Ya benimkini de sakinleştirici hapla eş değerli yani. Öyle maalesef. Bir bilim adamı da para hakkında şunu demiş bak, insan paranın sahtesini yapar, para da insanın sahtesini. Vay be, baba laf etmiş. Etmiş kara gözüm. Böylelikle para en büyük kafazan çetesi oluyor değil mi? Oluyor Hacıvat. Sadece bununla da kalmıyor, bir yüzü hep kara. Nasıl yani? Para. Tersten oku, ne olur? Arap. Ya Bir yüzü ak, bir yüzü kara. Bak sen, böyle düşünmemiştim hiç. Hayatta paradan daha önemli şeyler vardır Karagöz'üm. Ama onları da almak için paraya ihtiyaç vardır. Ne dedin ne dedin duyamadım ben. Doğru dedin Hacıvat doğru. Her kapıyı açar derler ama... ...kapıyı kilitleyemez. Vay be. Bu da baba laftır. <gülüyor> Eyvallah. Peki Mevlana ne diyor? Elinizde olsun ama gönlünüzde olmasın diyor. Doğru doğru. Elimizde olsun. Başka bir bilir kişi. Para iyi bir uşak ama kötü bir efendidir der. Doğru der doğru. Bir de şöyle bir huyu var bu paranın. Lazım olduğu zaman bulunmaz. Bulunduğunda da o şeye lazım olmaz. Aa, bu onun kötü huylarından biridir bak. Ya şu arka ceplerde unutulan paralar var ya... ...en çok da insanı onlar sevindirir. Elini mendil için cebine atarsın... ...bir de bakarsın buruşmuş bir para. Aynen katılıyorum karaközüm. O yüzden ben biraz fazla param olduğunda sıkıştırıyorum kenar buca. Sonradan bulması güzel oluyor. Dur bakayım ben de tekrar şöyle cebin her bir köşesine. Yoku. Ee, yine ben nereden bulacağım onca parayı ya? Tamam karaköşem tamam. Biraz da benim kenar köşeye bakar inşallah hallede hallet. Olmazsa sen dur ben senin kenar köşene bakayım belki bulurum ha. <gülüyor> Öyle mi diyorsun yani? Diyorum tabii. Ulan Lidyalılar, ah Lidyalılar. Ee, şey efendim, e, Karagöz'ün sinirleri tavan yapmadan son verelim programa. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Atola! Tamam abiciğim, şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak savaşçım en ucuzu bu, seslendirme <gülüyor> sanatçısı. Bu pot kırmayalım, kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor, hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen, e, <gülüyor> aynen aynen buyurun abi. <gülüyor> Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan Barisiyelere söyleyebilen birini bulsaydık ya Abi, şşş, birini şşş, Gürültü yapmayın ya. stüdyodayız hadi